Soru-Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcemin Kılıç Soru-Cevaptan herkese merhaba. Sunucunuz ben Eczacı Gülcemin Kılıç. Yeni bir soru-cevap programı ile sizlerle birlikteyim. Sorularınız için kiliç.et -e O .org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Türk Eczacılar Birliği aracılığı ile eczacıların kredi kullanımı nasıl olur? Bölge Eczacı Odası'na kayıtlı olan her eczacı Türk Eczacılar Birliği yardımlaşma sandığından kredi kullanabilir. Kullanabildiği krediler Eczane işletme Kredisi Bunun miktarı 25.000 TL Eczane Açma Kredisi bu kredi 3 ay ödemesiz 17 ay vadelidir. Toplamda 20 ay vade 20.000 TL'dir. Sosyal yardım kredisi 15.000 TL, eczane nakil kredisi 10.000 TL, eczan kooperatifi üyelik kredisi 2.500 TL, kongre kredisi 2.500 TL, egaş ürünlerinden yararlanma kredisi 20.000 TL'dir. Bu kredilerle ilgili öncelikle eczacımız mutlaka yardımlaşma sandığına %5 tutarında munzam yatırmak zorundadır. Bunu yatırmadığı takdirde kredi kullanımı gerçekleşemez. Eczacılar aynı anda ezane açma kredisi ve egaş kredisini bir arada kullanabilir. Ayrıca aynı anda ezane nakit kredisi artı egaş kredisi kullanabilir. İşletme kredisi ve egaş kredisi yine aynı anda kullanabilir. Bir diğer kullanım şekli de eczacılar aynı anda hem işletme hem de nakil kredisini bir arada kullanabilir. Yıllık %7 olarak uygulanan faiz, bankacılık terimi olarak aylık anite %1 faiz oranına karşılık gelmektedir. Kredi için eczacılarımızın bir dilekçe ile bölge eczacı odalarına müracaatı yapılır Dilekçe ile başvuru yapan eczacımıza Türk Eczacılar Birliği tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra istenilen evrak listesi gönderilir ve bu evrak listesinden sonra bütün evraklar hazırlanarak tekrardan ilgili bankaya müracaatlar yapılır. Müracaat sonucunda eczacımıza banka tarafından ilgili tekrardan evraklar gönderilir ve bunlar tamamlandıktan sonra eczacımız kredisini kullanabilir. Bugünkü soru cevap programımızdaki sorumuz bu şekildeydi. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar. Soru cevap. Hazırlayanı sunan eczacı Gürcan Kılıç.